Elma Tebdili kıyafet edip halkını ve memurlarını teftiş etmekle nam salan Halife Harun Reşit, günlerden bir gün vezirini huzuruna çağırtıp, Ya Cafer diye seslenmiş. Yine kılık değiştirip bu kez zengin tüccarlara bürünelim, bakalım halkım nelerden serzenişte bulunuyor. Veziri çember sakallarını sıvazlayarak gülümsemiş ve ''Tabii sultanım'' demiş. ''Halkla haşır neşir olmak gayet iyidir.'' Akşama yakın cellat mesruru da yanlarına alarak üç zengin tüccar sıfatıyla başlamışlar Bağdat sokaklarını arşınlamaya. Varoşlara varmışlar. Halkın türlü türlü şikayetlerini dinleyen halife çaktırmadan vezirine bunları kaydetmesini istemiş. Dönüş yolunda Yana yakılı ağlayan bir balıkçıyla karşılaşan Harun Reşit, ona neden ağladığını sormuş. Bunun üzerine yaşlı adam, dört çocuğu bulunduğunu, tek geçimlerinin balıklar olduğunu, bugünse hiç siftah yapamadan eve döndüğünü söylemiş. Halife ihtiyara acıyarak bakmış ve, ağını aldı, hadi beraber ırmağa gidelim demiş. Kısmetine ne çıkarsa bana vermen koşuluyla seni yüz altınla ödüllendireceğim. Duyduklarına inanamamış balıkçı için için sevinerek derhal düşmüş yola. Halife ile adamları ardına takılıp nihayet ırmak kenarına gelmiş. Bismillah deyip ağını salmış balıkçı. Bir müddet bekledikten sonra ağırlığını hissederek zor bela çekmiş ağını. İçinden demir kaplı ağır bir sandık çıkmış. Halife kimliğini açığa vurmadan sandığa karşılık yüz altın vermiş balıkçıya. Balıkçı, balıkçı elte köpüp binbir teşekkür ederek dönmüş evine. İlkin halife denemiş sandığı açmayı ve fakat muvaffak olamamış. Sonra vesir neki o da başaramamış. Daha sonra cellat Mesrur güçlü pazularıyla sandığı tutmuş ve mermer gibi keskin dişleriyle kapağını açmış. Bir kilim çıkmış karşılarına. Dürüp dermişler, bu sefer ipekten bir örtüyle karşılaşmışlar. Onu da yavaşça kaldırınca bir de ne görsünler? Örtü içinde elleriyle ayakları başıyla gövdesi parçalanmış bir kız cesedi. Kızın mosmor, katı kesilmiş, paramparça halini gören halife, bu durum karşısında hayli içerlenip üzülmüş. Gözleri Handi ise yuvalarından fırlayarak vezirine bağırmış. Bu kızın katlinden sen sorumlusun Cafer. Memleketin asayiş ve güvenliğinden sen sorumlusun çünkü. Vezir henüz bir açıklama yapmadan iyice daha vermiş. Ben yarın bir gün mahşerde bunun hesabını nasıl vereceğim? Sana üç gün müsaade. Katili yakaladın yakaladın. Yok yakalamadın, ben de senin katline ferman çıkaracağım. Sultanın hiç de şakası yokmuş. Bunu vezir de biliyormuş. Öte yandan, halifesinin öfkeli halini bildiği için karşısında gıkını çıkaramamış. Çaresiz, kara düşüncelerin baskın ve ağır havası altında düşmüş yollara. Yol boyunca ne yapacağını, ne edeceğini düşünerek canı fena halde sıkılmış ve hatta bir ara şeytan dürtmüş. Sokaktan bir garibanı çevirip suçu üzerine yıksam ne olacak ki? Ne ki kanmamış, taşlanmış ve kovulmuş meluna. Peki ya o zaman işleyeceğim büyük günaha karşı çekeceğim vicdan azabını kim dindirecek başını gelişi güzel sallayarak günahkar ve savruk düşüncelerinden hemen cecik vazgeçmiş 3 gün boyunca gezmedik sokak sorgulanmadık insan bırakmamış vezir ve adamları ama gel gör ki katili bir türlü bulamamışlar nihayet üçüncü günün bitiminde halife çağırmış huzuruna sormuş durumu esefle ellerini iki yana açan vezir Bulamadık Sultanım diye mırıldanmış. Halife bunu duyar duymaz küplere binerek celladına emretmiş. Derhal bu adamı kodesetik. Sabahleyin erkenden elaleme ibret olsun için herkesin gözleri önünde astıracağım. Cellat ve adamları gün ışığıyla birlikte yola düzülüp şehrin en kalabalık çarşısında daracını kurarak veziri orada hazır tutmuşlar. Kısa bir süre sonra da halife gelmiş. Daracının etrafında meraklı gözlerle toplanan halk çok sevdikleri vezirlerinin ölmemesi için Allah'a yakarmaya başlamışlar o sıra. Halifenin emriyle sükunet sağlanmış. Vezirin elleri, ayakları, gözleri bağlanmış, titrek ve ağır adımlarla idam sehpasına çıkarken ansızın genç bir adam ileri atılarak ''O kızı öldüren katil benim.'' diye bağırmış. Vezir canının kurtulduğunu düşünürken bu kez de bir ihtiyar atılmış öne. ''Hayır benim.'' Gerek halife, gerek vezir ve gerekse orada bulunanlar şaşıp kalmışlar bu işe. Halife, suçlarını itiraf eden iki adamı da huzuruna çağırmış ve ''Asıl katil hanginiz?'' diye sormuş. Önce ihtiyar söze girmiş. ''Bu gencin hiçbir günahı yok, asıl katil benim sultanım.'' Bunu duyan delikanlı sözünü keserek ''Hayır efendim, bu ihtiyar sırf beni korumak, kollamak için yalan söylüyor.'' diye itiraz etmiş. Halife'nin adam akıllı karışmış kafası cinayetin iç yüzünü öğrenebilmek umuduyla ihtiyarla genç adamı ayrı ayrı sorguya çekmiş. İhtiyar kızı öldürüp denize attığını söylerken sandıktan hiç bahsetmemiş. Oysa delikanlı işlediği cinayeti en ince ayrıntısına kadar itiraf etmiş. Artık gerçek katilin kimliğini öğrenerek bir nebze olsun rahatlayan Halife, gencin kederli yüzüne bakarak yalnız merak ettiğim bir şey var diye mırıldanmış. Neden katil olduğunu gizlemedin? Genç adam iç çekip sebebini söylemiş. Sultanım, o kız eşimdi. Bu ihtiyarsa kayınpederim, aynı zamanda amcam. Birbirimizi severek evlenmiş, nice yıllar mesut ve bahtiyar yaşamıştık. Allah bağışlasın, üç çocuğumuz vardı. İhtiyar gözyaşları içinde yeğenine bakıp araya girerek, Sus oğlum ne olur konuşma diye yalvarıp yakarsa da genç adam devam etmiş. Bundan henüz bir ay önce eşim ağır bir hastalığa yakalandı. Benden bir elma istemişti. Her geçen gün onu gözlerimin önünde daha bir zayıf ve mecasiz gördükçe için için kahroluyordum. Neyse elmayı bulmak için aramadığım yer taramadığım manav kalmadı. Tam ümidimi kesmiş geri dönüyordum ki yolumun üstünde bir bahçıvana rastladım. Her halimden belliydi üzgün olduğum nedenini sordu, söyledim. Aradığım elmayı ancak sultanın bahçesinde bulabileceğimi salık verince, uçar adımlarla derhal yola koyuldum. Her biri bir altın karşılığında bahçıvandan üç elma satın aldığım gibi hemen eve vardım. Eşimin yanına geldiğimde soluk soluğaydım. Ne gözlerimde fer, ne dizlerimde takat, ne dilimde konuşacak hal vardı. Elmaları ancak yanı başına koyabildim. Meğer iştahı kesilmiş eşimin. Vazgeçip bir tepsiye bıraktı. Aradan on gün geçti. Eşim her geçen gün biraz daha iyileşti. Sağlığına tümüyle kavuşmuştu. Artık işlerime geri dönebilirim diye düşünüp dükkanıma gittim. O gün epey kârlı geçtiydi. Eve dönerken bir zenci köleye rastladım. Elinde elma vardı. Afalladım tabii. Zira dünyayı alt üst ettiğim halde ancak sultanın bahçesinde bulabilmiştim ben bunu. Merak içinde nereden aldığını sorduğumda, Gevrek gevrek gülerek bana şöyle dedi. Sevgilimden aldım. Zavallı on gündür hasta yatıyordu. Ziyaretine gittim. Tepsideki üç elmayı gösterip bunları aptal kocasının Bağdat'tan getirdiğini ve her birine birer altın ödediğini anlattı ballandıra ballandıra. Bu sözler karşısında beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Eve varıncaya kadar akla karayı seçtim. İçimdeki öfke denizi o derece kudurmuştu ki, Kızgın dalgalarının altında boğularak hemen mutfağa geçip, elime bir bıçak geçirdikten sonra soluğu eşimin yanında aldım. Kuduruk bir sesle bağırdım. Elmaların biri nerede? Uyuya kaldığını, gözlerini açtığında tepsideki elmaların birinin eksildiğini ve fakat durumu bu denli büyütecek ne olduğunu sorunca kan beynime sıçradı. Gözlerim fena kararmıştı. Aklımdan geçen kötü düşüncelere dur diyememenin hiddeti içinde, elimdeki bıçakla karımı önce öldürüp, Sonra doğuramaya başladım. Paramparça cesedi, ipek bir örtüye sardım, Örtüyü kilimle kapadım, Kilimi sandığın içine kilitleyip, Eşeğime yüklediğim gibi ırmağa attım. Delikanlının geçirdiği içinle, Talife ile birlikte orada bulunanları da dehşete düşürmüştü. Ama en çok etkilenen, Hiç şüphesiz, Cinayetin iç yüzünü bilen amcası ve kayınpederi olan ihtiyar adamdı. Gözleri faltaşı açık olduğu halde, ''Bu bir vahşet!'' diye bağırdı halife. Gence adam ağlamaklı gözlerini sultana dikerek konuşmasını sürdürdü. Öfkem dinmemişti. Eve dönerken ortanca oğluma rastladım bahçede. Habire ağlıyordu. Ben annesinin öldüğünü ağladığını sanarak saçlarını okşadım. Olan ayağa kalktı ve hıçkırıklara boğulan sesiyle ''Babacığım'' diye ağladı. ''Anneme söyle lütfen beni dövmesin.'' Ezilmişti içim. Meraklanarak sebebini sordum. Meğer elmayı bu oğlum aşırmış, elman var diye sokakta hava ata dursun, zenci biri yanına gelerek elmayı zorla elinden almak istemiş, direnmiş oğlum, babasının bu elmayı annesinin hastalığı üzerine ta Bağdat'tan getirdiğini, bunun için bir altın saydığını, evde iki elmaları daha bulunduğunu söylemiş. Oğlan ne kadar karşı koymuşsa da, küstah zenci, oralı olmadan elmayı zorla elinden kapıp gitmiş. Bunları duyunca eşimi haksız yere öldürdüğümü anladım. O derece utandım ki, o an ölmeyi diledim. Yer yarılsa da içine girsem, gök çatırdasa da altında ezilsem diye Allah'a dua ettim. Oğlumu kucağıma alıp eve girdim. Oturup birlikte ağlaştık. Çok geçmedi amcam girdi içeri. Üzüntümüzün nedenini sorunca baştan sona kadar her şeyi anlattım. O da bizimle birlikte ağlamaya başladı. Delikanlı sözlerini bitirdikten sonra herkesi derin bir düşüncedir sarmış. Az önce cani diye suçlayıp kınadıkları adama acıyarak bakmışlar bu sefer. Genç adam ihtiyarın ellerini öpüp sultanın önünde diz çökmüş ve yakarı yüklü bir nefesle Her gün, her gece bu vicdan azabı içinde eriyip tükeniyorum sultanım. Cellatlarınıza emredin beni bu acıdan kurtarsınlar diye rica etmiş. Halife sakallarını avucunun içine alıp karşısında diz çöken delikanlıyı ayağa kaldırmış ve ''Hayır oğlum, cinayetin iç yüzünü biliyorum artık, seni cezalandırmam doğru olmaz.'' dedikten sonra vezire dönerek ''Üç gün içinde o köleyi bulup bana getireceksin.'' diye aykırmış. ''Aksi takdirde o köleye karşılık senin canını alacağım.'' Halifenin emrini duyan vezirin yine tutuşmasın mı etekleri? Şehirdeki bütün köleleri tek tek dolaşıp soruşturmuş. Soruşturmuş soruşturmasına da, cinayete sebebiyet veren zenciyi bir türlü ortaya çıkaramamış. Nihayet üçüncü gün gelip dayanmış. Eşinden helalli kaldıktan sonra çocuklarını çağırmış yanına. Onları son kez bir güzel öpüp koklamış. Küçük kızı elinde bir elmayla sonradan girmiş içeri. Vezir, bir kızına, bir elindeki ermeye bakıp afallamış konu. Sevinçle karışık hayret duyguları içinde Elma'yı nereden bulduğunu sormuş kız, ''Hizmetçimiz Reyhan'dan aldım.'' diye konuşunca, bu kez zenci hizmetçisini çağırtmış huzuruna ve kızgın bir dille ona da aynı soruyu yöneltmiş. Çarşıda gezerken sokaktaki bir oğlanın elinden kaptığını söylemiş Reyhan. Vezir olan biteni anlamanın kıvancı içinde Reyhan'ı tuttuğu gibi sultanın katına çıkarıp, Harun Reşil'e her şeyi bir bir anlatmış. Kölesi de onu tasdik edince, artık kuşkulanacak hiçbir şey kalmamış ortada. Cellada seslenmiş ilkin halife. Al şunu götür tezelden kellesini uçur. Ardından genç adamla ihtiyarı çıkartmış huzuruna. Onlara yüzer altın hibe edip gönderdikten sonra vezirine dönerek. Şaşılası bir hikaye. Hemen bunu kayda geçirip kütüphaneye götür diye emredince, Cafer gülümseyerek, derhal sultanım deyip eklemiş. Ama bu daha ne ki? Hele siz bir de vezir Nurettinle kardeşi Şemseddin'in hikayesini işitince kulaklarınıza inanamayacaksınız. Halife büsbütün şaşırarak, anlat o zaman demiş. Ama müsaade ederseniz bir şartım olacak sultanım diye alttan almış vezir. Halife, nedir o söyle deyince, Genç adam gibi kölesinin de bu cinayette kastı olmadığını, kaderin bu tür sürprizlere kapı araladığını söyleyip Reyhan'ı affetmesini rica etmiş. Harun Reşit, hmm diye düşünüp meseleyi kapamış. Eğer iddia ettiğin kadar tuhaf ve güzel bir hikaye dinlersem, kölen senindir. Bunun üzerine Çafer, ışıltılı gözlerini havaya dikerek, kardeş iki vezirin, yani Nurettinle ile Şemseddin'in hikayesi bu deyip, başlamış anlatmaya. Tan ağarıp gün ışıdığında kesti Şehrazat. Arkası yarın gece deyip izin istedi Şehriyardan. Herkes gün boyunca kendi işleriyle oyalanırken, Şehrazat yeni masallar kurmanın hayaliyle akşamı etti. Yenip içilip, nihayet gece erimi, Cafer'in ağzından nakledilecektir deyip, Yeni masalına başladı.